Bilgi Çağ İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak. Açık Radyo 94.9'da canlı yayında... bilgiçe programında sizlerle birlikteyiz. Program yapımcınız ben Cem Tecimen. Bugün stüdyoda tek başımayım ama... ...telefon hattımızın diğer ucunda... ...değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Garanti Bankası'ndan... ...İnovasyon ve Ürün Geliştirme Müdürü... ...Tutku Coşkun. Tutku Hanım, merhabalar... ...hoş geldiniz Merhaba. Yerimize. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Biz de... ...yoğun bir şekilde... ...koşturmayı sürdürüyoruz. Sizinle bugün... Innovators Under 35 Türkiye yarışması üzerine konuşacağız evet. bu yarışmanın şeyi nedir bize kısaca bu yarışma nasıl bir yarışmadır nedir ne değildir ilk defa duyanlar olabilir çünkü radyomuzda kısaca bir yarışmanın kimler tarafından nasıl bir yarışma olarak tasarlandığını kısaca bahsedebilir misiniz? tabii ki. Yarışma aslında Türkiye'ye yeni bir yarışma ama dünyada yaklaşık 10 yılı aşan bir süredir devam eden bir yarışma. MIT Üniversitesi'nin bir yayını olan MIT Technology Review dergisi tarafından başlatılmış bir inisiyatif. 10 yıl aşan bir süredir her yıl 35 yaşın altındaki en parlak yenilikçilerin seçildiği ve bu dergi tarafından yayınlandığı bir inisiyatif aslında. Evet. Bu inisiyatifin hedefi yenilikçi ve inovasyonu desteklemek. Ee, yeni teknolojilerin gelişimini e, ya da mevcut teknolojilerle toplumsal sorunların e, yaratıcı bir şekilde çözülmesini fark etmek ve ödüllendirmek aslında yarışmanın amacı. Peki yarışmanın e, yani Herhalde sonuçta MIT'nin yarışması olduğuna göre, MIT Teknoloji bunun yarışması olduğuna göre sonuçta Amerika odaklı bir e, yarışma herhalde. Bunun farklı ülkelerde de e, şeyi, yaygınlığı e, muhakkak Türkiye'ye geldiğine göre olmuştur öncesinde. Nasıl bir yol izlemiş yarışmanın şeyi, yaygınlığı? aslında Amerika'da başlayan bir inisiyatif hatta ilginç 2002 yılında Google'ın kurucusu Sergey Brin 2007 yılında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg e, aslında fark edilmiş ve ödüllendirilmiş bu yarışmada e, aynı hedeflerle dediğiniz gibi daha sonra dünyada çok farklı coğrafyalara yayılmış e, Latin Amerika e, Arjantin, Şili, Uruguay, Kolombiya Peru, Meksika, Avrupa'da İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya'ya taşınmış bir yarışma aslında. Ee, aynı hedeflerle aslında MIT Technology Review ve MIT e, bu yarışmayı bu sene de Türkiye'ye taşımak istediler. Çünkü aslında bu farklı coğrafyalardan e, katılıp ödül alan çok sayıda e, Türk vatandaşı olmuş. Ee, enteresan. E, evet, en, enteresan. E, ayrıca aslında MIT ve MIT Technology Review'da Türkiye'nin canlı büyük e, nüfusuyla ve ve aslında yaşamsal alanıyla inovasyon ve yenilikçilik için uygun bir ekosistem olduğunu da e, fark ederek aslında bu yarışmayı e, Türkiye'ye taşımak istediler. E, biz de aslında Garanti Bankası olarak e, destek vermekten e, çok heyecan duyduk. Çünkü biz de Garanti Bankası olarak e, aslında kendi iş yapışımızı ve organizasyonumuzu, yenilikçilik ve inovasyon çevresinde kurmuş bir kurumuz. Bu anlamda MIT'yi senelerdir çok yakından izliyoruz. Çünkü farklı endüstrilerle işbirliklerinin yararını hep farkındayız ve takip ediyoruz. Bir işbirliğiyle Türkiye'deki inovasyon ekosistemine destek vermek ve nüfuz etmek bizim için de heyecan verici oldu. Aslında çok önemli çünkü burada özellikle MIT gibi gerçekten araştırma geliştirme yeni teknolojilerin e, hani doğduğu üniversitelerden bir tanesi dünyada dünyadaki merkezlerinden bir tanesiyle böyle bir işbirliğini Türkiye'ye getiriyor olmak aynı zamanda e, farklı bir e, know-how'u da bilgi birikimini de Türkiye'ye transfer etme şansı veriyor. Yani biz e, Türkiye'deki yani Türkiye'deki girişimci adaylar açısından da e, enteresan bir karşılaşma yeni bir e, Deneyim herhalde sunuyordur diye düşünüyorum yani oldukça donanımlı bir üniversite oldukça donanımlı bir yayın e, bu anlamda hani muhtemelen şu ana kadar yapılan pek çok e, bu tarz projenin herhalde ötesine geçebilecek e, bakış açıları olabilir gibi geliyor bana dışarıdan baktığımda. Muhtemel öyle. Aslında biz de hani garanti bankası olarak herkesinde fark ettiği gibi şunun farkındayız. Aslında günümüzdeki toplumları, bizim iş yapışlarımızı, endüstrilerimizi aslında belirleyen temel tema aslında artık teknoloji. Dediğiniz gibi de MIT çok farklı endüstrilerle işbirliği yapan, aslında teknoloji üreten e, bir üniversite. Dolayısıyla evet yani onlar işbirliği içinde olmak e, ve yeni teknolojileri hem kendi e, coğrafyamız hem farklı coğrafyalardaki yeni teknolojileri e, onlarla birlikte izliyor olmak bizim için de e, çok yararlı olacak tabii. Evet. Peki genel olarak yarışma sonuçta şunu da söylersek yani Türkiye'de ne zaman e, duyuruldu? Nasıl bir ee, Katılımı aldı yani böyle bir sonuçta şu anda biz aslında yarışmanın bir fazındayız şu konuşmayı yaptığımız esnada biraz isterseniz onu da şey yapalım çünkü hani şu anda dinleyip heyecanlananlar da olabilir ilk defa duyup sonuçta aslında bir yarışmanın bir başvuru süreci açıldı tamamlandı ve şu anda başka bir fazda onu da kısaca bilgi verebilir misiniz? Evet. Evet, yarışmanın başvuru süreci tamamlandı. Aslında ilk değerlendirme süreci de tamamlandı. Konusunda uzman, çok farklı özgeçmişlerden gelen bir jüri tarafından fikirler değerlendirildi. Bu jüri'nin değerlendirmeleri ışığında şu anda MIT Technology Review dergisinin uzman editörleri tarafından ikinci bir Hı hı. değerlendirmeye tabi tutuluyor e, projeler e, pro bu bu Değerlendirmenin sonucu da Eylül ayının 17'sinde aslında kazanan fikirler kamuoyu ile paylaşılacak. 17 Eylül'de bir törenle birlikte aslında kazananlar hem fikirlerini kamuoyuna anlatma fırsatı, orada çeşitli iş partnerleriyle tanışma, teknolojinin farklı alanlarından gelen insanlarla bir arada olup çalışmalar projelerinin değerlendirilmesini sağlama gibi bir şansa sahip olacaklar. Yani dediğiniz gibi aslında şu anda değerlendirmenin ikinci bir fazını yaşıyoruz. Evet. Peki bu süreçte adayların tabi olduğu kriterler ne oldu? Yani nasıl bir aday profilini aslında bu yarışma hedefliyordu? Hı hı. Aslında dediğim gibi temel amacı... Ee, yeni teknolojilerin gelişimini e, ödüllendirmek ya da mevcut teknolojinin yeni kullanımını, e, mevcut sorunları e, teknolojilerin yeni bir orijinal yorumuyla e, cevap verebilen projeleri ödüllendirmeyi fark etmeyi hedefliyor. E, jüri aslında bu kriterlerle değerlendirme yaptı. Birinci, birinci kriterlerin şu olduğunu söyleyebiliriz. E, aslında toplumsal, kitlesel e, yarar fayda sağlıyor. Aslında spesifik bir endüstrinin, spesifik bir sorunun çok daha büyük ölçekte hı hı. E, sorunlara cevap vermesi e, aslında daha birinci öncelik taşıyordu e, fikirleri değerlendirirken. E, dediğim gibi gerçek ve önemli mühim bir toplumsal e, soruna nüfuz etmesi önemliydi. Evet. Başvuranların girişimcilik ruhunu taşıması, aslında riskli gibi görünen, daha önce hiç temas edilmemiş sorunlara temas etmiş olması ve çözüm bulmaya çalışması, bu anlamda risk almış olması, aslında bir girişimci ruhu riski almış olması bir başka kriter. Yani bir ee, anlamda bir yola çıkmış olmaları mı? Aslında ikisi de olabilir. Yani pazarda ürünleşmiş bir fikir olma da e, mümkün ya da e, henüz ürünleşmemiş, maddileşmemiş olmakla beraber e, işte araştırması, planlaması Hı -hı. itibariyle belli bir faza ulaşmış olması aslında Aynen. artık uygulanabilir aşamaya gelmiş olması uygulanmamış olsa bile ikisi de aslında mümkündü Hı -hı. E, katılımcılar için e, katılımcılar aslında yazılı bir dokümanla fikirlerini e, paylaştılar. E, değerlendirmeler de cüret tarafından o yazılı dokümanın değerlendirilmesi, e, katılanların özgeçmişlerinin ve referanslarının değerlendirilmesi sonucu yapıldı. Evet. Peki e, şey böyle bir sonuçta bu süreçler tamamlandığına göre sonuçta bir fazla da geldiğine göre şunu herhalde biliyoruz. Başvurular ne kadar bir başvuru olduğunu, başvuranların profiline genel olarak hangi e, araçlarla veya hangi sorunlara e, dönük bir kaygıları ve çözüm önerileri olduğuna ilişkin hani sonuçta yarışmanın fazlarında olduğumuz için belki çok detaylı aktaramayacağınız çok şey olabilir hı -hı. ama genel olarak bir çerçevesini e, bu başvuru başvuruların e, ve başvuranların e, bir nitelikleri ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Hı hı evet çok spesifik Bilgiler veremezsem de genel istatistikler vermek isterim. Aslında bizim beklentimizin çok üzerinde ve bizi çok heyecanlandıran sayıda bir başvuru oldu. 120 aday başvurdu. Başvuranların hemen hepsi çok çok etkileyici bir eğitim ve profesyonel özgeçmişe sahip geçmişe sahipti. Ağırlıklı olarak aslında hakikaten zaten yarışmanın ve teması gereği teknoloji, geçmişinden gelen ya da teknoloji alanında e, akademik kariyerlerini sürdüren insanlardan e, projeler geldi. E, i̇şte UCLA, MIT, Georgia Institute of Technology e, gibi ...işte Amerika'daki e, teknoloji endüstrilerinden, işte ...akademik kariyeri süren insanlardan geldiği gibi... ...bizim ülkemizde de... E, işte ...Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi... E, ...teknik üniversitelerden de çok sayıda e, aday başvurdu yarışmaya. Peki bu... Biraz, pardon oyun. sözünüzü kestim. Bu adayların e, üniversitelerden olduğunu söylediniz. Üniversite öğrencileri mi yoksa değil mi? Yani, yani üniversite... E, şey Ağırlıklı olabilir. olarak akademik kariyeri Hı -hı. süren doktora, post doktora, doktora sonrası çalışmaları süren insanlar olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, biraz temalardan da bahsedebilirim neyin çerçevesinde evet, çevresinde yoğunlaştığını çok ağırlıklı internet teknolojileri etrafında fikir olduğunu görüyoruz yüzde 24-25 civarında yüzde 20 enerji sektörüyle ilgili teknoloji projeleri geldi ya da hardware teknolojik donanım ile ilgili yüzde 14-15 seviyesinde fikir geldi yani biyokimya alanında %12 gibi fikirlerin %12 de biyokimya e, çevresinde hı hı. ağırlıklı olarak bu temel etrafında e, toplandığını söyleyebilirim projelerin. Evet yani aslında bu başvurular, başvuranların profilleri de şunu gösteriyor. Yani Türkiye'de veya akademik çevrelerde e, sosyal toplumsal teknolojiyle çözülebilecek yani yeni teknolojilerle bir şekilde sorunlara yaratıcı çözümler bulabilmesi bulabilmeyi kafa yoran insanların aslında sanki böyle, bu tarz platformlara ihtiyacı olduğunu da ortaya koyuyor. Çünkü hep çok akademik kalıyorsun, tırnak içerisinde şeyleri vardır ya böyle dışarıdan baktığımızda aslında onların da ihtiyacı olan şey kafalarındaki bu fikirleri gerçekten hayata geçirebilecek kaynakları ve platformları bulmak demek. Yani bun, bunlar bulunduğunda e, son derece enteresan bir süreç işliyor, işliyor olabiliyor gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle çünkü aslında yarışmanın maddi bir kazanımı yok. Baktım o da o enteresan. Evet. evet aslında kazanımı hakikaten uluslararası çevrelerde tanınma ve prestij ve projelerin aslında uluslararası çevrelere nüfuz etme şansı ve o çevrelerde temsil edilme şansı. Çünkü... Kazanan fikirler bu MIT'nin Teknoloji Review dergisi tarafından makaleleştirilerek bir dizi makale halinde yayınlanıyor olacak. Dolayısıyla aslında teknoloji çevrelerinin, iş çevrelerinin ve o ağların ulaşımı sağlanmış olacak bu projelere. Dolayısıyla aslında asıl kanunımı bu temsil ve bu tanınma fırsatı ve olanağı. Evet çok güzel bir olmak yani aslında bakarsanız bazı şeyler var ki paradan daha değerli işte burada MIT Technology Review'un yani okul kitlesinin de göz önüne aldığınız zaman oradaki ilginç fikirlere ilginç yaklaşımlara veya projelere o insanların zaten aslında bir fon yaratabilmek için hani Sonuçta onların o der, o yayını takip edenler tarafından da yenilikçi fikirlere duyarlı bunlara merak bunları merak eden ve destekleyen bir sürü okula sahip olan bir yayının Hani böyle bir e, içeriğine giriyor olmakta Aslında oldukça enteresan bir ödül olmuş yani ödül fikri de e, bu anlamda yarışmanın kendisi gibi o e, Yaratıcı olmuş diyebiliriz herhalde. Evet bir de şunu da eklemek lazım. Ee, en büyük kazanımlardan biri de e, bu yarışmanın arkasından e, bu yarışmada kazanan e, fikirler e, Innovators Under 35 e, global yarışmasına da doğrudan katılma şansı kazanacaklar. Aslında o da çok büyük bir kazanım. Yani aslında Türkiye ayağını kazananlar global yarışmaya da doğrudan katılma şansı elde etmiş olacaklar Evet siz e, genel olarak Hani Jüücü profilini pek e, şu ana kadar bahsetmedik genel e, bu yarışmayı yani adayların e, işte başvuruları projeleri değerlendiren insanlar e, hangi niteliklilere sahip nasıl bir e, profilde olan e, insanlardır ilk ilk fazı değerlendirenler hı. bir sonrakini söylediniz, MIT'nin şey editörleri tarafından, uzman editörleri tarafından değerlendirileceğini söylediniz. Birinci fazladır. Yani Türkiye'deki e, ilk süreç nasıl geçti? Nasıl bir yapıyla geçti? Hı hı. E, aslında e, jüri de e, ağırlıklı olarak e, teknoloji backgroundından gelen e, ya da teknolojiyle bağlantılı e, girişimcilik background'ından gelen ya da iş çevrelerinden gelen ve e, bu fikirlerin aslında e, bir işe, bir fırsata e, dönme olasılığını değerlendirebilecek farklı backgroundlardan gelen bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Ama ağırlıklı olarak aslında hani, teknoloji niteliği olan bu projeleri hem o niteliğiyle hem de iş fırsatı niteliğiyle değerlendirebilecek uzman bir ekip hı hı. denilebilir. Bu arada bir web sitesi var. Evet. Bu, onu Oradan hem jüri üyelerine hem de bütün takvimine ulaşma şansı var dinleyicilerinizin bu web site İsterseniz onu da söyleyeyim tr under 35 Evet. E, www.tr35turkey.com Evet. Onu da söyleyelim. Bu arada şeyi de merak ediyorum. Şimdi ilk shortlist yani herhalde değil mi? Bu 120 başvurudan bir shortlist yaptınız değil mi siz şimdi? Birinci fazla böyle bir süreç mi işlendi? Evet. Aslında jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle demin bahsettiğimiz kriterlerle yaptıkları değerlendirme şu anda MIT'deki editörlerin ikinci bir değerlendirmesine ışık tutacak şekilde transfer edilmiş oldu. Aslında bir puanlama sistemiyle e, jüri üyeleri değerlendirme yaptı. Sonuçta çeşitli puanlar aldılar projeler. Hı -hı. E, bu projeler şimdi aynı şekilde e, başka bir e, fazdan geçerek tekrar değerlendiriliyor olacaklar. Yani şöyle anlayabilir miyiz? Aslında hala bu 120 projenin e, bir şansı, yani bir şekilde sonuçta editörler tarafından da tekrardan bakılacaklar. Yani bir shortlist elenip işte bu 120 projeden işte atıyorum 5 tanesini seçip göndermediniz. Bütün 120 tane projede tamamen hepsi birden e, bu editörlere e, ulaştırıldı ama Türkiye'deki ama tabii ki puanlanmayı... puan, puanlanmış Haydi. olarak ulaştırıldı. Evet. Dolayısıyla aslında projelerin kendileri yeniden bir ikinci bir göz tarafından da tekrar bakılıyor evet. ve değerlendiriliyor olacak. Aslında bu da bir... E, bu da ilginç bir yaklaşım olmuş yani yarışmanın e, ilerleyiş açısından sonuçlarını e, söylediğiniz açıklanacağını 17 Eylül'de evet. e, merakla bekliyor olacağız biz de bakalım e, hangi projeler nasıl bir yaklaşımla e, Türkiye'den çıkmış ne, ne, neler hangi sorunları insanlar e, çözmeye dönük fikirler üretmişler ya yani merakla bekliyor olacağız çok çok evet, teşekkür ediyoruz size de. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun vaktiniz için. İyi, i̇yi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Ben de. Hoşçakalın. Açık Radyo 94.9'da Bilgi Çağı Programı e, Garanti Bankası İnovasyon ve Ürün Geliştirme Müdürü Tutku Coşkun'la e, konuştuk programımızda. E, kendisiyle Türkiye'de bu MIT Teknoloji Review tarafından e, gerçekleştirilen 35 yaş altı girişimciler yarışması ile ilgili detayları konuştuk. Oldukça enteresan bir ee, Sonu çıktığını söyleyebiliriz. Yani genel olarak yarışmaya... ...yani yeni açanlar için şöyle bir özet yapayım. Ee, yarışmaya başvuranların... ...çoğunlukla akademisyen... E, ...olduklarını anladık. 120 proje... ...burada başvurusu gerçekleştirmiş ...ve bu gerçekten... E, MIT, yani ...para ödülü olmayan... Son, ...son tahlilde ödülü... ...MIT Technology Review tarafından... ...makale olarak e, projelerini değerlendirileceği... ...bir yarışma açısından... Fikriyle, kendisiyle önemli bir çalışma gibi görünüyor. Yeni teknolojilerin etkisi katkısıyla toplumsal sorunları, yaratıcı çözümler bulmaya dönük bir fikirle MIT Technology Review bu yarışmayı gerçekleştirmiş. Bizim de programımızın ana teması olan RGV inovasyonu yaygınlaştırma fikrini desteklediği için biz de bu konuyu programımıza taşıdık. Şimdi bir müzikle edeceğiz ve önümüzdeki hafta yeniden görüşene dek hoşça kalın diyoruz. Yes, stand Gonna join that Christian band I'm gonna walk all that milky white way Oh Lord, some of these days I'm gonna tell my mother Howdy, howdy, howdy when I get home Yes, I'm gonna to tell my mother Robbie, when I get home well, well, well, well I'm gonna shake my mother's hand I will shake her hands that day that's when we walk all oh, that milky white way oh Lord, one of these days Father and God the Son. Yes, I'm gonna meet God the Father and God the Son. Well, well, well, well. I'm gonna sit down and tell him my troubles about the world I just came from. That's when we. Bilgi Çağı İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak